O zaman seni sallarım Sallamadan önce ıslatır ıslatır Akreplere zehirletir Farelerin arasında son anlarını yaşatırım Ne biçim adansınız be Arkanızda kim var ha Hiçbir şey beğendiremedik size Zulüm de zulüm Bunları kim örgütlediğini araştırdınız mı ha e, Evet efendim Araştırdık Fakat örgütleyeni bulamadık Nasıl bulamadınız e, Birinci danışman bundan sonra görev sende Çabuk bul bunları örgütleyeni. Ne istiyorsa ver, satın al. Emredersiniz efendim. Çok zavallısınız. Ne? Bana zavallı ha? Zavallı şensin ahmak. Yaptığımız yeniliklerle her isyancı birer iyi vatandaş oldu. Siz hala dediğim dedik diyorsunuz. Hakikat güneş gibidir. O hiçbir zaman eskimez. O varlığında değil, yokluğunda anlaşılır. Örgütü bir bulayım, gösteririm ben sana o zaman. Ama o zamana kadar sen bana lazımsın. Yüreğimize ve beynimize işlemiş hakikatin mesajı bizi örgütlüyor. Gücün varsa satın al. Gücün varsa daha güzel ve daha iyisini bul ve söyle. Danışmanlar, buna bir çare çabuk. İşte, i̇şte bunun, bunun çaresi var. yok efendim. Götürün ve öldürün. Etkilenen, değişen, hissi davranabilen bir yaratıktır. Onu en iyi tanıyan, onu yaratandır. Buna rağmen insanın veya insanların, diğer insanlar üzerine hüküm koymaya kalkışması, tahakküm etmesi, zulümden başka bir şey olamaz. Rabbimiz ahsap Suresi 36. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman, mümin bir erkekle mümin bir kadın için, kendi işlerinden dolayı Allah'ın ve peygamberin hükmüne aykırı olanı seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resul'una isyan ederse muhakkak açık bir sapıklık etmiş olur. Tevhidin anlaşılmaması sonucu halk arasında yaygın olan şirk türleri vardır. Allah'tan başkası adına yemin etmek, uğurlu ve uğursuz günlere ve nesnelere, olaylara inanmak birer şirk çeşididir. Yatırlardan medet ummak, Onlara adak adamak, çaput bağlamak, mum yakmak, nazar boncuğunun hayır getirip şerri def edeceğine inanmak ve buna benzer birçok ibadet kastıyla yapıldığı sanılan birçok bid'at ve hurafe birer küçük şirk olarak halk arasında yaygınlık kazanmıştır. Allah tedaviyi, ilacı yaşamak için yiyip içmeyi birer vesile kılmıştır. Bütün bunlara rağmen takdir onun elindedir. En'am suresi 17. ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, hiç kimse onu gideremez. Ve eğer sana bir hayır ihsan ederse, zaten o her şeye kadirdir. Dünyada hızlı bir seviyeye yükselen bilgi akışı, hızını daha da arttırarak istila edeceği ülkeleri önce bir kültür bombardımanına tutmaktadır. Doğrunun yanlışla iç içe bir kargaşa seyrinde sürüp gittiği dönemde, tevhidin kavranması daha bir çaba istemektedir. Yusuf Suresi 106. ayette Allah şöyle buyurmaktadır. Onların çoğu ancak şirk koşarak Allah'a inanırlar. Allah Resulü, Hz. Ebubekir'den Bekir'den rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Şirk sizin aranızda, karıncanın kımıldamasından daha gizlidir. Hz. Ebubekir Bekir irkilerek, Ya Resulallah, şirk ancak Allah Azze ve Celle'den başkasına ibadet etmek veyahut Allah'la birlikte başkasına tapmak değil midir, diye sordu. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu, Allah hayrını versin ey Sıddık, sana onun küçüklerini, büyüklerini yahut küçüğünü giderecek bir haber vereyim mi? Hz. Ebubekir Bekir sevinçle, Buyur ya Resulallah deyip pür dikkat Hz. Muhammed'in dudakları arasından çıkacak cümleleri duymaya hazırlandı. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Her gün üç defa Allah bile bile şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilemediklerimden de senden af dilerim. Şirk bana filan ve Allah verdi demendir. Denktaşlık taşlık ise eğer filan olmasaydı beni filanca öldürecektir demendir diye buyurdu. Aynı duayı Hz. Ebubekir'in şahsında tüm Müslümanlara tavsiye eden Allah Resulü'nün tavsiyesini birbirimize hatırlatan Ali İmran Suresi 102. ayete kulak verelim. Ey insanlar! Allah'tan sakınılması gerektiği gibi sakının. Sizler ancak Müslüman olarak can verin.